Edebiyat Güncesi Yapım ve Yönetim Eczacı Hatice Ilgar Akbaydoğan sevgili arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Filiz Büyük Bayrak. Ben Zozan Çelebi. Bugün size Ben Zeyat Selim Oğlunu anlatacağım biraz, bir de öyküsünü okuyacağız. Zozanda. Yaşar Kemal. Ee, bilmiyorum yetecek mi süremiz ama e... yetiştirmeye çalışacağız. Öyküsünden kısa bir alıntı yapacağız ve biraz sohbet edeceğiz. Ben öncelikle ilk Selimoğlu'nu Zeyat Selim Oğlunu size anlatmak istiyorum biraz. Zozan da yardımcı olacak. Ondan sonra da Yaşar Kemal'e kalan bütün süremizi ayıracağız. Zeyat Selimoğlu 31 Mart 1922'de İstanbul'da doğmuş. 30 Haziran 2000'de de İstanbul'da vefat etmiş. Nişan taşında idi. <gülüyor> Efendim bir e, Adalı, bir e, Delik Karadenizi diyorlarmış. Efendim e, Türk öykücülüğünün en ilginç denemelerini yazmış Zeyat Selimoğlu. Heybeli adayı da çok seviyor. Ee, Karadeniz öyküleri var, derlemeleri var. Evet. Öykülerinde hep bir denizcilik var değil mi? Bir deniz, deniz adamlarını yazmış. Evet. Deniz adamlarını yazmış. E, edebiyatımızda deniz teması üzerine inceleme yapmak istersek. Halikarnas balıkçısı var. Sayit Faik var. Zeyat Selimoğlu e, var. E, Halikarnas açık deniz. Balıkçısı Açık Denizleri ve Süngercileri yazmış. Sayık Fayt Adaları ve Balıkçıları yazmış. Zeyat Selimoğlu da Deniz Adamlarını yazmış. İşte çarkçıları, bugün okuyacağımız öyküde olduğu gibi, denizdeki kaptanları, e, deniz insanının gemide dört duvar arasındaki yaşamını, o yaşantıyı, onların karaya vurduktan sonraki tedirginliklerini, burukluklarını, alışamamışlıklarını hikayeleştirmiş Zeyhat Selimoğlu. Zaten e, öykülerin isimlerine baktığımız zaman da hep bir deniz var. Mutlaka, çok direğin, sevdalı. Direğin tepesindeki bir adam, kıç üstünde toplantı, koca denizde iki nokta, gemi adamları, e, denizlerin İstanbul'u gibi hani e, muhakkak deniz dışında yazdığı öyküler var ama çoğunun da bir, dediğin gibi deniz ve deniz adamları var. Yine tabii çok enteresan böyle içsel şeyleri de var. Bir derin dondurucu için öykü adlı bir kitabında çok hoş birkaç cümle var. Ben oradan bir alıntı yapmak istiyorum öyküden önce. Biraz Zeyhat selim Selimoğlu'nu tanıyabilmek için. Düşman görmüş gibi atılmıştı yiyeceğin üstüne ve sapa sağlam dişleri hal hatır saymıyordu. Şu anda ekmek peynirden daha fazla seveceği şey yoktu. Sevmek Buydu. Yok etmek, parçalamak, öldürmek. Bir iki dakika ancak ya geçti ya geçmedi ekmek peynir yok oldu amcamın ağzında. Sevenlerin neden öldürdüklerini anlar gibi oldum o zaman. Peynir ekmek yer gibi sevdiğini öldüren adamları. Sonunda en düşmanla en sevilen aynı çizgi üzerinde buluşuyordu. Çok enteresan değil mi? Sevgiye de başka türlü bir açılım yapmış. Bu çok enteresan geldi. Şey. Çok farklı. Bu Derin Dondurcu için öykü 1995 yılında Haldun Tener öykü ödülünde. Bu ödüllü bir şey olduğu için bir de çok Almış, da tabii enteresan evet. da olduğu için biraz onun dünyasının dışında bir şey. Olgunluk dönemi diyelim. Benim de aslında hani hazır yeri gelmişken e, Zeyat Selimoğlu'ndan çok ufacık güzel. bir evet, evet. E, alıntı, çok ufak. Bu bir çocuk öyküsünden bir alıntı. Seninki evet. çok güzel. Evet. E, günün birinde Martlar Adasının da adada yaşayan Martların da korktukları şey başlarına geldi. İnsanoğlu adaya adımını attı ve adaya atılan ilk adımda olanlar oldu. Atılan her yanlış adım doğada sarsıntılar yaratır dengesizliklerinden olur ve martılar çığlığı basar. Yapmayın, yapmayın, yapmayın diye. Bu da bir e, Hebelada. He, Hebelada diye en iyi anlatan, Öykülenen, en çok yaşayan, en öyküleyen e, yazarlarımızdan bir tanesi. E, şimdi e, biraz eserlerinden söz edelim. Daha çok tabi Alman liseli, e, Alman edebiyatından çok eseri dilimize çevirmiş. Özellikle Henry Böl'ün eserlerini çevirmiş. Edebiyatçılar Derneği'nin onur ödülünü de almış 1994'te. Az önce sen söylemiştin galiba. Halil uh -huh. Böl'ü şey. evet, e, Çok ödüllü bir sanatçı. Bir de tabii çok değişik bir tarzı var. E, daha derinlik yazılar yazıyor daha farklı ee, yeni şeyler denemeyi çok seviyor bizim yazarımız şimdi Zeyhat Senimoğlu'nun eserlerini istersen sen söyle Zezan. Tamam. Ee, neler yapmış hikaye kitapları var ee, kavganın sonu ve başı direğin tepesine bir adam ki Said Faik hikaye yarmanı almış 1970 yılında kıç üstünde toplantı Koca Deniz'de 2 Nokta. Bu da Türk Dil Kurumu hikaye ödülünü almış bir e, öyküsü. Evet. Karaya Vurdu Deniz. E, bir uzun hikaye olan Deprem. De deprem çok enteresan. Bu e, filmi de çekilmiş sanırım. Evet. 1976 yılında Hı -hı. E, yazılmış. Muhtemelen 76 depreminden sonra kalemi almıştır diye düşünmüştüm ben daha önce de şey yapıyor bu Halki Palas'ın yanmadan önce hikayesini yazıyor. İki ay sonra da Halki Palas yanıyor. yanıyor. <gülüyor> Heybeliada da enteresan. Sezgileri güçlü demek. Yani yazarımız. Yani, e, pek çoğunun bence bu öykücülerin sanatçıların e, öngörüleri ya da hissiyatları altıncı hislerim demek gerekiyor. Çok kuvvetli Üçlü, gerçekten güçlü. öyle. E, devam edecek olursak soyunanlar Çiçekli Dağ Sokağı, Gemi Adamları, bir şarkı gibiydi. Aramızdaydı o gün. Denizlerin İstanbul, Derin Dondurucu İçin Öykü, Bahar Yorgunluğu gibi e, hikaye kitapları var. E, tek bir romanı var. Tutkunun Köşeleri e, ve demin benim de anıtsını yaptım. Çocuk kitapları var. Martlar Adası, Yavru Kayık, Uyumsuz Nuri gibi. E, Burada da denizi vurguluyor, var, vurgular yapıyor, deniz sevgisi. Hep var. Benim yalnız Zayiat Selim Selimoğlu'nda dikkatimi çeken e, çok ilginç bir şey var. Öğretmenlik yapmamış. <gülüyor> Tek... Öğretmenlik yapmış. Avukatlık ve armatörlük yapmış. Ha, bir de erkek kardeşini denizde kaybetmiş. Belki de bu denize olan tutku acaba öyle bir Olabilir, temelden mi evet. kaynaklanıyor? Denizaltı da... Deniz altında kaybetmiş, kaybetmiş abisini. Evet. Zaten e, ailecekte de denizcilikle e, meşgul Babası zaten. amatörmüş. Babası kendisi de bir süre Sağlam. devam etmiş galiba. Amatörlük yapmış. Şimdi öykümüze geçelim mi? Vakitte kaybetmeden. Öykümüzün adı bu yağmur denizdendir. Bir Ekim günü kaptan babadan ayrılıyoruz. Gökyüzü sımsıkı kapalı. Bugünlere yakışmayan bir sıcak var, yağmur sıkıntısı, boğulma var, boğuntu. Omuzlar yer değiştiriyor. Padişah şu karşıki tepelerden aşırmıştı gemilerini, şu karşıki sırtlardan. Kaptan babanın gemisi omuzlardan aşıyor. Eninde sonunda hepimizi bu tekne yolcu edecek, diyor tanıdık bir ses. Sırası değildi şimdi böyle. Dönüp bakınca Hızır kaptanı görüyorum. Yine böyle kocaman, yalnız kamburu çıkmış biraz. Başında bere, çenesinde saçma bir sakal. Kendisi değil, sakalı konuşuyor böyle, diyorum içimden. Karalı aklı, değirmi bir sakal. Kaptanlığı uzak denizlerde kalmış sanki. Duymuştum. Cami cami dolaşıyormuş hanidir. O cami senin, bu cami benim. Limanların yerine camiler almış hanidir. Hemen hemen, ''Bütün gemi adamları burada. Yürümeyi bilmiyorlarmış gibi bir halleri var. Yerler yağmur yağ yumru ondan mı? Toprağa yabana basar deniz adamları da. Ondan mı? Mezarların arasında, yanında, önünde, arkasında beceriksiz adımlar birbirini kovalıyor. Koca koca adamlar çocuk olmuşlar da yürümeyi yeni yeni öğreniyorlarmış gibi. Ayağım bir taşa takılınca ben de sendeliyorum.'' Bir tökezleme havasıdır sinmiş aramıza. Bu deyuslar yürümeyi de mi bilmezlerdi de haberim yoktu benim. Cenazemde böyle mi yürüyecektiniz? Bırakın beni taşımayın bir kenara bırakın defolun gidin. Kaptan babanın sesi kulaklarımda. Böyle diyecekti diyebilseydi. Tırmanıyoruz. İşte ikinci çarkçı Recep Usta biraz ötemde. Zorlanarak yürüyor. Bir gözüne kara bir bez iliştirmiş. Tek göze idare ediyor artık. ...yanından hiç ayırmadığı... ...İngiliz anahtarından uzak düşeli çok oluyor. Nedense... ...ve bütün bu haliyle... ...sudan çıkmış koca bir balığı andırıyor. Baş çarkçı Hüseyin Bey'i arıyor gözlerim. Bulamıyor. Yoksa... ...o çoktan mı? Yanı başımda yürüyen üçüncü ihsan kaptandan soruyorum. Çarkçı başı mı diyor. Doksana merdiven dayamış... ...yatalak evinden çıkamıyor. Neden sonra... Oldukça yukarılardaki mezar başında toplanıyoruz İçlerine toz sinmiş selviler Kimi mezarlıklarda selviler böyle Dünyanın yağmuru, karı, güneşi, fırtınası geçip gider üzerlerinden Yine de o toz, o sinsileşmiş, o yıllanmış ölümlü toz Yapışıp kalır içlerinde, selviden hiç ayrılmaz Buradakiler de öyle ve bakımsız mezar taşları omuz veriyorlar birbirlerine öylesine bir kaykılma hepsinde hangi güce kime karşı bir araya gelmek çabasındalarsa işte öyleler bir ağacın dibinde ayı görüyorum birden eski günün ateşçi ve yağcısını sessiz sessiz ağlıyor kocaman adam eskiden sessiz sedasız nasıl gülerse şimdi de öyle sessiz ağlıyor görmeyelim diye de arkasını dönüyor bize ağaçtan yana dönüyor telsizdeki de gelmiş marconi şaşkın inanamamış henüz dört bir yanına bakınıp duruyor öyle bakınırken beni görüyor birden görünce durduğu yerden ayrılıyor yavaş yavaş ilerliyor geliyor geliyor daha yakına bana doğru iyice yaklaşıp yanımda duruyor soracağı bir şey var belli yüzüne bakıp ne zaman sormak istiyorsan sor demeye getiriyorum Telsiz Zeki soruyor, nasıl, ee, şeyi soracaktım, şey, nasıl olmuş? Ölümün adı bu işte, kimi zaman, şey. Mezar başında, ölüme çok yakınken, ölümü şey diye anmak işe geliyor. Ölümden uzak düşüyor adam. Boğulmuş diyorum. Telsiz Zeki irkiliyor, yüzüme bakıyor bir garip, yarı öfkeli, yarı inanmaz bakıyor. Nasıl olur diyor, artık çıkmıyordu ki denize. Denizde boğulmadı diyorum. Şaşkınlığı daha da artıyor Şimdi telsiz zekinin Denizde boğulmadı mı Peki ne? ne nasıl Şekeri vardı ya öteden beri Şeker kalbi bozmuştu Yıkanmak için banyoya girmiş Geçen gün evde Uzun süre çıkmamış Merak edip kapının kilidini kırmışlar Banyo teknesi suyla doluymuş Sıcak su Şeker kalp Kalbi sıcağa dayanamamış herhalde Yetiştirip çıkamamış Herhal suyun içinden Öyle bulmuşlar Suyun içinde boğulmuş Telsiz ki uzaklara dalıyor düşünceli Karşıki tepelere bakıyor Görmeyerek bakıyor Mırıldanır gibi konuşuyor kendi kendine Olur şey değil Ne değil Bir avuç suda boğulması Mehmet Kaptan gibi bir deniz adamının Olur şey değil Öyle diyorum Umulmadık şeyler oluyor Mezarcı kürekleri tam yol çalışıyor. Ama toprak kas katı. Toprak zorluk çıkarıyor. Kürekler zor işliyor toprağa. Mezar başındaki kalabalık arasından ufacık bir adam ayrılıyor birdenbire. Şimdiye dek gözüme ilişmemiş ateşçi tekel Hamza. O yarımşar adımlardan birkaç adım atarak mezara yaklaşıyor. Gemideki adamlardan en az değişmiş olanı. Neyse... Yine de aynı kavruk te tekelhamza, kupkuru. Ulan diyor, mezara doğru atılıp da çukurun dibine doğru düşer gibi kayarken. Bu mereti vaktinde açmak yok muydu? Mezarcının elindeki küreği bir kapıyor ve mezarcıyı bir kenara ittiği gibi bir de bakıyoruz ki kürek başkalaşmış iki elinde. İki usta ele kavuşan kürek, sevinçten cinnet getirmiş. ''Aşağıdan yukarıya doğru toprak yağmuru, toprağı uyandıran ateşçi tekel Hamza.'' Derken bir adam daha ayrılıyor kalabalık arasından. Mezara doğru ilerlerken şöyle bir, şöyle bir titretince başını oz saat tanıyorum. Deli Tahsin geliyor. baş Deli Tahsin, gemici, Mehmet Kaptan'ın gözde adamı. O da ikinci mezarcının elinden ikinci küreyi bir kapınca... Çukur hızla derinleşiyor artık. Küreğine tekel kadar sahip olabilmiş bir ateşçi daha geçmemiştir elimden. Külhanlara onun gibi söz geçiren bir ateşçi daha görmedim. Gözde adamım mı? Hepsi bir yana, deli bir yana. Onu işin üstüne üstüne yürürken görmelisin. Büyür, büyür, bir dev olur işin karşısında deli tahsinidir gözde adamım. Öldüm ama yanılmadım. İşte görüyorsunuz, işte tekel, işte deli. Bir düşün, bir hayat boyu tuttuğun iki adamda yanılmadığını görmek ne demektir bilir misin? Ölmüşsün, öldükten sonra bile yanıltmamış o iki adam seni. Bu ne demektir bilir misin? Aslında Mehmet Kaptan'ın yanıltmayacak bir adam daha vardı gemide. Kamorot Pire Mahmut. Boşuna arıyor onu gözlerim. Son yolculuğuna kaptan babanın... Pire'nin katılmaması hiç de doğal bir şey değil. Duymamış olsa gerek diye düşünüyorum. Gemide pire gibi her işe yetişen adam buraya mı yetişemezdi? Oysa istese de gelemezdi pire Mahmut. Bu dimdik bayırları göze alacak gibi değil de ondan. Onu bir iki hafta sonra umulmadık bir rastlantı sonucu gece inerken alacak karanlıkta oldukça kalabalık bir caddenin karşı kaldırımında göreceğim gerçek aydınlanacak. Ele avuca sığmaz delişmen Pire Mahmut, çat orada, çat burada, cıva gibi yerinde duramaz Pire Mahmut Roza'nın sevdalısı, tophaneli külhani, kendi başına dramını yaşıyor Pire Mahmut'un sağ bacağı ve sağ kolu inmeli de ondan gelemez Bütün sağ yanını sürükleyerek taşırken gördüm onu bir akşam o da beni gördü karşı kaldırımdan sanırım Eski günlerdeki gibi birden hızla atıldı ileri doğru Tutmayan sağ yanını da sürükleyerek ve yok etti kendini kalabalık içinde Eski bir tanıdığa öyle görünmemek için herhalde Mezarın açılması bu arada tamamlanmış bile çoktan Mehmet kaptan gemisi çukurdaki tekel ile deli tahsinin kollarına doğru kayarken Kızaktan suya inen yeni tekneler gibi. Kürekleri ellerinden alınmış iki mezarcı bir kenarda şaşa kalıp durmuşlar. Deli Tahsin ile Tekel Hamza'nın iş bilir ellerinde gözleri onları izliyorlar. İşlerini iki yabancıya kaptırmış gibi kuşkulu bir halleri var. Sonunda dayanamıyor bile. Tekel Hamza'ya yaklaşıyor. ''Bana baksana'' diyor. ''Sen hangi mezarlıkta çalışıyorsun?'' Ben adamı küreği tutmasından anlarım. Tekel amza dik dik bakıyor mezarcının yüzüne. Emekli oldum artık. Hiçbir mezarlıkta değilim. Ama işini bilmeye ne? İşini öğretirim. Al bakalım küreğini. Toprağa örtmek senden. Küreği mezarcının eline tutuşturup bir çırpıda çıkıyor çukurun içinden. Ardından deli tahsin de geliyor. Küreği öbür mezarcıya bırakıp. Mezar örtüldüğü sıra... Hanidir sıkıntı içindeki hava birdenbire patlak veriyor Ortalık kapkaranlık kesiliyor bir an Ardından çatırtıyla bir gök ki ne gürlüyor Ama nasıl ve birkaç saniye geçmeden de Başımızdan aşağı bir sağanaktır boşalıyor Göz gözü göremiyor Sağnağın gücünden yoğun bir boşalma Ortalık karışıyor Başlarına gazete koyanlar mı Ağaç altlarına koşanlar mı Sayısız İmam doğayı kesiyor Özetini çıkarıyor Doğanın. Çok geçmeden topumuz Sırılsıklan mezar başından ayrılıyoruz Yerler çamur Kesiliyor çok geçmeden Başımdan aşağı akan sular Yağmur yağmur Bugüne dek kaç ton biriktirmişse Gökyüzü sarnıçları Kapakları ardına dek açmışlar Yüzümdeki ıslaklığı elimle Kurulamak istiyorum Yüzümden geçiyor elim Suları akıtarak Yağmur suyu dilime bulaşıyor dudaklarımdan Olur şey değil. Şey yağ yağmur suyunda şey var. Kuvvetli bir tuz tadı var yağmur suyunda. Ağzıma tuz doluyor. Tuzlu su. Bu bu bu tuzlu su, tuz, tuz karışmış yağmur suyuna. Hızır Kaptan tuz karışmış bu suya. Hızır Kaptan yanı başımda yürüyor. Sakallarından sular damlıyor öyle yanımdan yürürken. Sözlerim onu hiç şaşırtmıyor. Yan gözle gülümseyerek bakıyor benden yana. Diyor ki: Bunda ne var şaşacak Öyledir da Mehmet gibi bir denizcinin mezarına yağan yağmur ancak denizden gelir. Arkadaşlar öykümüz bu kadar. En <gülüyor> Çok şeker çok. Gerçekten çok güzel bir öykü. Evet, bu çiğlerdi kendi kerveden. Evet, evet. Sen de çok güzel okudun. Teşekkür ederim. Şimdi bir müzik alalım mı? Tamam. hazırsak Teşekkürler. Gönülsün sensin Omuzlarımda dünyanın bütün acıları asa atıyor, veriyor kasım yağmurları No. <laughs> Arkadaşlar e, Yetiştirebileceğimizi umarak Yaşar Kemal'e başlıyoruz Ne evet, kadar çok şey var ki söylenecek Derya Deniz yani hani e, adı Kemal e, Sadık Gölceli Fakat daha sonra Yaşar Kemal adını Kullanmaya başlıyor e, Çok kısaca hayat hikayesinden bahsetmek Gerekiyorsa e, Van Gölü yakın Muradiye ilçesinden e, aile Birinci Dünya Savaşı'ndaki işgal yüzünden Adana'nın Osmaniye ilçesine. Şu anda il oldu ama e, o zamanlar Osmaniye ilçesiydi. tam köyüne yerleşiyor. E, Babasının bir kan davası sonucu önünde mi? kaybediyor. Büyük bir travma ve büyük bir acı. Belki de yaratıcılığının etkisi bu olmuştur. Bilemiyoruz. Belki de. Yani hep çok ağır travmalar hmm. var aslında. Baktığın zaman çok üretken insanlarda. Ee, kendisi de küçük yaşında bir kaza sonucunda bir gözünü kaybediyor. Evet. Yani babanın yanında da ee, ortaokula adına da devam ederken e, aynı zamanda bir çöpçift fabrikasında işçilik yapıyor. Ee, ve ortaokulunu bitiremeden son sınıfta terk etmek zorunda kalıyor. Ee, pek çok işte çalışıyor. Irgat katipliği, e, öğretmenlik, Ramazanoğlu kitaplığında e, memurluk ki bu Ramazanoğlu kitaplığında, Adana Halki Ramazanoğlu kitaplığında Orhan Kemal'le de. Tanışıyordu, orada. evet. Oradan başlıyor zaten her şey. E, traktör sürücülüğü, e, çeltik tarlalığında kontrolörlük. E, su bekçiliği diyorlar ona. Ben çok güldüm. Evet, aynen öyle. <gülüyor> çeltik tarlalığında su bekçiliği yapıyormuş. E, daha sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde röportaj yazarlığı, e, politika hayatı var. E, 1962'de Türkiye İşçi Partisi'nin Genel Yönetim Kurulu Üyeliği, Propaganda Komitesi Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği yapıyor. 1973'te Türkiye Yazarlar Sendikası'nın kuruluşuna katılıyor ve 74-75 yıllarındaki ilk genel başkanlığını yapıyor. Halen Pen Yazarlar Birliği üyesi. Halen İstanbul'da yaşıyor ve yazarlık yaşamında devam ettiriyor. Evet çok üretken. Hatta bir yaşama bir hayata belki onlarca hayat sığdırmış yani bu kadar çok yönlü, bu kadar çok yaşantıyı bir arada bulunduran çok az insan vardır. Elbette. Hayran olmayacak gibi. Biz kendi yaşamlarımıza baktığımızda çok böyle bir tek çizgi üzerinde giden bir yaşam görürüz. ama yaşantısı oldum. inanılmaz. çok inanılmaz. Inişli, ee, Bu arada 17 yaşındayken e, siyasi nedenlerle ilk tutukluluk deneyimini yaşıyor. Hmm. Henüz daha reşit olmadan. Ee, 1950'de Türk Ceza Kanunu'nun 142. maddesini aykırı eylemde bulunmak ee, savıyla tutuklanıyor. Meşhur 142. madde. Evet ve bir süre Kozan cezaevinde yatıyor. Ee, daha sonraları da bu mahkemelerle aslında e, başının derdi bitmiyor. 1995'te Der Şipigel'de çıkan bir yası dolayısıyla e, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanıp 20 ay hapis cezasına çarptırılıyor. Ancak hapis cezası erteleniyor. Ee, daha öncelerinde Marksizmin Temel Kitabı ...yapıtından dolayı 18 ay hüküm giyiyor. E, Yargıtay tarafından bu karar bozuyor. Yani aslında baktığınız zaman bir tarafta e, bir şeyler yazmaya ve yaratmaya devam ederken de... ...bir taraftan da... Bunlarla da uğraşmış. ...mahkeme kapılarında gerçek anlamda sürekli bir, e, sürekli bir e, bulunmuşluğu var. Ama Allah'tan çok uzun süreler, uzun seneler e, içeride yatmıyor. Yok. Yani ama bu onun üretkenliğini etkilemez diye düşünüyorum. Çok yaratıcı çünkü. Yani. Bu şey hani cezaevi konusunda Nazım Hikmetle bir söyleşileri var. Nazım e, e, o Yaşar Kemal demiş ki e, sen Allah'tan Bursa cezaevinde kaldın da hani bu kadar güzel şeyler yarattın, <gülüyor> e, bu kadar güzel şeyler çıkarttın diye. Nazım Hikmet de e, senin söylediğine benzer bir şekilde diyor ki e, yok diyor yani hani eğer burada olmasaydım çok daha farklı yerlerde olabilirdim diye. Tabi bilebilmek çok mümkün değil ama... Evet. ...neticede gerçekten inanılmaz şeyler yaratmış. E, 1935 ile 37'li yıllarda aslında... E, ...şiirlerini e, Semal, Kemal Sadık Gölcül adıyla... ...Türk Sözü Yeni Adana Vakit gazetelerinde... E, ...bununla beraber Varlık, Kovan, Ülkü, Millet... ...Beşbınar Daygelerinde yayınlıyor. Yani, hani, e, çok küçük yaşlarda aslında... E, ...yazımları ya da şiirleri yayınlanmaya başlıyor... Ondan öncesinde de e, saz çalma, türkü söyleme, destanlar anlatma hmm. e, gibi şeyleri var. E, şair, Yaşar ya da şa, e, çok üzülüyorum, aşık, Kemal ya da aşık Yaşar diye de e, biliniyor. Çünkü hani e, destan toplamak, e, ağıt toplamak gibi çok küçük yaşlardan başladığı bir şey var daha. hani bakma yazma bilmiyorken bile. Aat toplayamayınca Türkü söylemeye başlamış. Türkü söylemeye başlayınca da aşık Kemal demişler ona. Demişler. Evet. Ondan sonra bu e, aatları tabi toplamış daha sonra derlemiş toplamış. Sonra e, işte zararlı düşünceler içeriyor diye polis de bu topladığı bu binlerce aatı yakmış ama sonradan başka bir e, yazar. Eş Eserinde toplamışlar, toplamışlar zaten. Toplamışlar. Ee, 1943'te ağıtlar ilk kitap evet. yani folklor derlemesi gibi aslında kabul edebilecek bir kitabı Sarı var. Sarı sayfalar gibi bir şeydi çok yanlış hatırlamıyorsam. Sarı görüşürüz. sıcak. Sarı sıcak. Heh, Sarı sıcakta sıcak. ilk öykü kitabı 1952'de. Ee, 1950'de zaten ilk öyküler bebek dükenci Mehmet ile Mehmet yayınlanmaya başlıyor. Ee, 1944'te Kayseri'de ilk askerliğini yaparken de pis hikaye yazıyor ama hani bunun yayın, yayınlanması tabii ki e, 1950'lerden daha sonraya gidiyor. E, öykülerinde ilk, öykülerinde özellikle gözleme dayalı, e, gözleme olunca tabii Çukurova'da yaşıyor. E, Çukurova ve Çukurova insanının temel alıyor, baz alıyor öykülerinde. E, yöre insanının ekonomik sıkıntıları işte doğanın güç koşullarındaki savaşımını, insan-doğa-çevre ilişkisi içerisinde ele alıyor. Bununla ilgili zaten kendisinin söylediği de bir şey var. O kendi ağzından aslında söylemek gerekiyor. Yapıtlarımda halk şiirinde, epopelerde olduğu gibi insan değerlerinden kopmamaya çalıştım. Bir yanım toplum, bir yanım doğa, bir yanım da insan değerlerine dayalı olsun istedim. Bu çağda şu dediğim üç öğeye dayanmak her babayiğidin karı değil. Bunu günümüze gelinceye kadar ancak söz sanatını halkla birlikte yapanlar becerebilmişlerdir. Benimki öyle sanıyorum ki sadece bir iyi niyet olarak kaldı. Çok iyi tevazı <gülüyor> gösteriyor ama e, hiç iyi niyet olarak kalmamış tabii ki. E, ve tabii ki hani üstünden geçmeden mümkün değil e, bitiremeyeceğimiz... E, İlk romanı 1953-54'te Cumhuriyet'te basılmış İnce Mehmet. Herhalde hepimiz okumuşuzdur. Ee, evet. Hep hepimiz okumuşuzdur, filmini seyretmişizdir Film. okumayanlar hmm. varsa da. Ee, ama hani bunu da hani söylemeden geçemeyeceğim, yine yazarın kendi deyimiyle. E, mecbur adamın öyküsüdür İnce Mehmet. Konusunu anlatmayacağım ama... E, Bu özetliyor aslında. Bütün her Mecbur özetliyor. adamın özeti öyküsü ee, daha sonrasında 1967 teneke adlı e, trajik bir öykü var aydının mücadele gücünü dile getirdiğini söyler ee, dağın öteki yüz adlı bir üçlemesi var 1960'lı yıllarda 60-64 arasında e, ilk defa psikolojik ve simgesel öykülerin yer aldığı bir üçleme tarzını bu. Tarzını değiştiriyor. Evet, orada. Orta, orta direkt 1960, Yer Demir Gök Bakır 1963 ve Ölmez Otu. Üçlemenin 3 üç kitabı. Ee, yer Demir Gök Bakır da aslında e, sinemalaştırılan romanlarından yani, biri. Sülfü Lüvan El çekmişti hatırlıyorum. Çok güzel bir filmdi. Evet, çok güzeldi. Ee, ve daha sonra e, yazarın e, öz yaşam öyküsü ya da yarı öz yaşam öyküsünü taşıyan Kimsecik üçlemesi var. Yağmurcuk kuşu. E, öz yaşam öyküsü derken e, yine aynı şekilde Van Gölü kıyısından e, Çukurova'ya göçen bir ailenin karşılaştıkları sorunları e, içeren bir şey. Korkunun sesi, cinayetin sesi ve sevginin sesidir diye tanımlamışlar bu üç e, üçlemeyi. E, kendi yaşandı. Atasın aslında evet. özeti çok gibi. özeti o üç evet. e, kelimeyle özetlemiş oldu. Sonra 1970'li yıllara geldiğimiz zaman artık e, Çukurova dışına çıkıyor Yaşar Kemal. E, Al, Al gözüm seyreyle Salih, Kuşlar da gitti ve Deniz Küstü romanları 1976 1978 yıllarında e, yazılmış romanlar bunlar. E, kentli insanı, deniz insanını konu almaya başlıyor. Aslında hani bitmek bilmiyor. Baktığımız zaman e, Türk tiyatrosuna katkıları da var. Yerdemir Gök Bakır, Uzun Dere adıyla 1965'te tiyatrolaştırılmış, e, 1974 ve 1965'te Gülüşürü Engin Cezer tiyatrosu tarafından da Arda efsanesi sahnelenmiş. E, Çok güzel bir kitaptır o. Evet. <gülüyor> evet tiyaküstü de Beyaz mendil, namus düşmanı, ala geyik, karacı olanın sevdası, ölüm tarlası, Arda efsanesi, yılını öldürseler, İnce Mehmet, Yerdemir Gökbakır Bakır, ee, filimleştirilen, sinemalaştırılan romanları aslında. E, yani anlat anlat bitmez. Eee destans romanların Romanları, öykü kitapları, röportajları, özellikle Cumhuriyet Gazetesi'nde çalıştığı dönemlerde e, derlediği röportajları, denemeleri, derlemeleri, çocuk romanları ve bir çevirisi var. 20. yüzyılın Homeros'u diyorlar zaten Avrupa'da kendisine. Bir de tabii şey hani çok popüler, belki bizim en popüler yazarlarımızdan bir tanesi ama hani hepimiz biliyoruz dünyanın en çok Nobel alamayan yazarı diyorlar. Evet. Şimdi sen çok anlattın ama hani üzülerek tabii ki de bunu söylüyorlar. Ee çok içimize dokunarak bunu söylüyoruz. İşte alabilseydi. Nobel, Ama o bizim gönlümüzün Nobelini aldı diye düşünüyorum. Muhakkak tabii ki. Evet. Muhakkak. A Nobel e, çok değerli bir ödül Tabii ki hani e, herhangi bir şeyle karşılaşmak çok mümkün değil ama e, yaklaşık 30 tane ayrı yerden aldığı ödül var. Hani say say Şimdi, bitmeyecek hani Nobel, şekilde. Şimdi e, hani en taçlandırılan ödül edebiyat için. En tepedeki. En tepedeki ödül olduğu için e, alamaması hani biraz insanı üzüyor e, ama olsun biz onu almış kabul edelim veya e, ne denir hani bizim gönlümüzün Nobelini ona vermiş olalım. Alalım diye ee, ve en son Ekim ayında da Çukurova Üniversitesi'nden pahli doktoralık unvanı e artık. versin <gülüyor> herkeslere her şey verili bütün pahiler. Ee, belki de hani e, hikayesine geçmeden önce son üzerine durmak e, gereken e, şey belki de dilinin ne kadar zengin oluşu. Evet. Ee, mesela yeşile yeşil demekle yetinmez der başka bir meslekte. Nasıl bir yeşil? Zehir yeşili mi? Çimen yeşili mi? Şimşek yeşili mi? Yosun yeşili mi olduğunu belirtir diyor Yaşar Kemal hakkında. Yaşar Kemal de zaten bunu şöyle bir sözle ifade etmiş. Anadolu'nun dilin özellikle çok eski zamanlara dayanması, çok köklü bir tarihin olması Anadolu'nun pek çok uygarlığı uygarlığa ev sahipliği yapmış olması. Bunun üstüne sürekli göçler almış olması bu dili çok zenginleştirmiş. Doğal bir zenginlik vardır bu dilde. Çiçeklerin adları çok, hayvan adları, hayvan hareketlerinin, hayvan adlarının, hayvan seslerinin adları sonsuz zenginlikte diye söylemiş ve bir örnek vermiş. Şimdi bakın söyleyeyim. Bir deve işte biz deve diyoruz. Devenin bir yaşındakine de deve diyoruz. 6 yaşındakine de deveder İstanbul insanı. Deve yavrusu der en azından. Oysa bir deve dört yaşına kadar yedi isim alıyor. Anadolu top, topraklarında. Ee, yine bir örnek veriyor. Hayvan sesleri üzerine ben İstanbulluların bir tanesinden duymadım. At sesi diyorlar. At sesi değil, at kişnemesidir. Öküz sesi değil, öküz böğürmesidir Çakal sesi değil, çakal pav kırmasıdır. Bunu ben duymamıştım. <gülüyor> Şimdi hayvan ve doğaya ait çiçek, bulut, kuş, yağmur. Yağmurun bir sürü, karın bir sürü adı var. Ve bunları kullanmak lazım diyor Yaşar Kemal. şey Türkçe'ye umut kelimesini de ilk e, Yaşar Kemal kazandırmış. 1943'te Ülkü Dergisi'nde yazarken ümit kelimesini Adana'da duymuş. Umut şekliyle kullanmış ve Türkçe'ye kazandırmış. Kazandır, Çok hoş bir şey bu. Pek çok belki de ödüle değecek bir şey. Aslında, evet. 29 dilde yayınlanmış olan 140'tan fazla eseri var. Tabii bu eserleri yazarken çok ciddi gözlemler yapmış. Bir şey anlatacağım ben de. Televizyondaki bir programa konuk etmişler Yaşar Kemal'i. İşte konuşurken sohbet sırasında ben Adana'daki bütün evleri tek tek dolaştım demiş. Ondan sonra söz, sunucu da tabii inanmamış. Yapmayın canım şeklinde böyle bir çıkışta bulunmuş. O da vallahi doğru söylüyorum. iki sene tüpçülük yaptım ben Diyarbakır'da <gülüyor> bütün, bütün evler. Şimdi gözlemlerden kaynaklanıyor tabii. Yani e, çok hoş, çok zenginleştirici bir şey bu. Çok çok hoşuma gitti. Yani Gözlemle öyle, dil, dil zenginliği de bileştirince olması çok hoş. İsterseniz çok Öykümüze geçelim Öykümüzde, uzun bir uzun öykü çünkü Ben e, şimdiden özür dileyerek e, Öykünün bazı yerlerini Kısalttığımı söylemek istiyorum çünkü. Mecburen kısalttık e, Bu kadar süre içinde mümkün değil Hepsini e, yapabilmek Umarım özünü bozmamışızdır e, Sanmıyorum atlasını, güzel oldu Fığınıyorum <gülüyor> tığını, hem sizlerin Hem senin Yeşakim Ali e, Kalemler Öykünün ismi Şehirlerin en önemli yerlerinden birisi de çöplüklerdir. Çöplüklerin şehirler için gerekli değil, bu kadar önemli olduğu hiç aklınıza gel, geldi mi? Bir büyük şehir çöplüğünü görünceye kadar bunu ben de bilmiyordum. Bir çöplük bence bir şehir demektir. İstanbul güzel şehir, alınlı şehir. İstanbul'un bir havasına, tadına giren, bir daha onun havasından, tadından çıkamaz. İstanbul'un ...boy boy renk renk resimleri yapılmıştır yıllar boyu. Fotoğrafları çekilmiştir. Üstüne şiirler yazılmıştır. Ben size söylüyorum ki... ...bunların birçoğunu gördüm, okudum. Hiçbir şey, hiç kimse İstanbul'u çöplükleri kadar anlatamadı bana. Kirli mi İstanbul? Çöplüğü kokar, leş gibidir. Kokusu burnunun direğini kırar. İstanbul daha mı temiz? Kokusu daha mı az gelir? İstanbul mis kokulu mu? Kokusu mis gibi kokar çöplüklerinin. Çöplük de mis gibi kokar mı diyeceksiniz? Kokar kokar. Bana inanın. Neden böylesine yakından bilirim çöplükleri? Kendimi savunmam gerek. Ben çöplük uzmanı değilim. Sebebini söyleyeyim de içinizde bana karşı bir şey kalmasın. Bir, ben martıları çok severim. Sever miyim? Yok yok. Daha çok merak ederim onların hayatlarını. Giderim saatlerce onları seyrederim Bir deniz üstünde Bir kayalıkta Bir çöplükte Martılar geçimsiz Dövüşçü Allah'ın belası Toptuğunu kopar yaratıklardır Buradan martıların hayatının ince ayrıntılarına kadar girmek gereksiz Bir gün size martıların üstüne Bu aç gözlü Bu yırtıcı Bu tuttuğunu kopar yaratıkların üstüne Uzun ilginç yazılar yazabileceğim Martıların hayat kavgaları En çok çöplüklerde olur İlk ilgim çöplüklere martılardan dolayıdır. Çöplüklere ikinci ilgim de bizim komşu Rüstem Çavuş'tan dolayıdır. Rüstem Çavuş, koskocaman, pos bıyıklı, gözlerin içi gülen, canlı, şakıcı, hayat dolu, sevgi dolu Sivas'ın Zara ilçesinden bir kişidir. 10 yıldır da İstanbul'da çöpçüdür. Çöpçü çavuşluğunda bundan 4 yıl önce terfi etmiştir. Çöpçü çavuş olduktan söndür ki bizim evin yanındaki arsayı aldı, önce arsayı üç tane kavak dikti, sonra arsanın dört bir yanını çitle çevirdi. Baharda bir de baktık ki bütün çit boyunca hanım elleri açmış, bütün mahalleyi hanım eli kokusu sardı. Ne zaman oldu bu iş, evi ne zaman arsanın içine kondurdu, ne mahalleli farkına vardı, ne ben, belki ne de kendisi. Orada hanımeli çitin içinde yeşile boyanmış, büyüyecek üç pencereli bir gözev belki bin yıldır orada pırıl pırıl duruyordu. Karısını tanıdık az sonra. Kısa boylu, geniş kalçalı, çekik büyük gözlü, 25'inde gösteren bir tazeydi. Sabahtan akşama kadar evin camlarını siliyor, tahtalarını ovuyor, bahçenin toprağını belliyor, bir an boş durmuyordu. Bütün mahallede en temize, şu zengin villaların içine sıkışmış en güzel ev, en temiz ev, gıcır gıcır ev Rüstem Çavuş'un eviydi. Karı kocayı bazen avluk kapısında durmuş, bir ressamın eserini seyrettiği gibi öylesine hayran, müthiş tatlı bir yüzle evlerini seyrettiklerini görüyordum. Böyle yakalandıkları anlarda yüzleri kızararak bir suç üstünde yakalanmış çocuk ürkekliği utangaçlığıyla evlerine kaçıyorlardı. Onları böyle sık sık yakalıyordum. Sonunda hep bir olup bu güzelim küçük evi saatlerce dayamadan birlikte seyreder olduk. Bahar geldi evin küçücük bahçesinde türlü türlü çiçekler açtı. Evin pencereleri renk renk sakız sar dünyaları fesleğenlerle dolandı. Rustem Çobuş'un evi pırıl pırıl iç açıcı görünür mutlu kılan büyük usta bir resim elinden çıkmış bir resim sanki. İki de çocukları vardı. Birisi kız, öteki oğlan. ''Rüstem çavuş beni severdi. Çalışma yerini görmek istedim. Kırmadı. Üstelik de sevindi. İşte arada sırada bu yüzden oraya gittim. Burası şehrin dışı, tuğla ocaklarının bulunduğu bir yerde. Şehrin çöplerini buraya döküyorlar. Rüstem çavuş da bunun başında duruyordu. Bazı günlerde çöpleri yakıyorlardı ve ben yanık çöp kadar pis kokan hiçbir şey rastlamadım şu darı dünyada.'' İşte bir çöplüğün bir şehrin bütünüyle karakterini taşıdığında Rüstem Çavuş arkadaşımla birlikte gittiğimde bu çöplüklerde gördüm. Çöplükler bir şehirdir ve çöplerin içinden bir şehrin bütün eşyası çıkabilir. Kol saatleri, masa saatleri, cep saatleri hem de yepyeni. Yüzükler, bilezikler, kolyeler hem de altın hem de elmas. Kalemler, dolma kalemler, tükenmez kalemler, makaslar, iplik yumakları, makaralar, gözlükler, paralar bir şehirde ne varsa bu şehrin çöplüğünde de o vardır. Çöplükten çıkanları değerli olsun, değersiz olsun çöpçüler aralarında kardeş, kardeşçesine pay ederlerdi. Yalnız bir şeyi paylaşmazlardı. O da kalemleri. Çöplerin arasından çıkan kalemleri bulanlar sevinçle bir altın bir elmas yüzük bulmuşçasına bağırıyorlardı. Rüstem çavuş bir kalem daha amma da gözeldir ha hiç açılmamış rengi de kırmızıdır ha. Rüstem çavuş bir kalem daha yeşildir kim rengi ne güzel yeşildir dolma da kalemdir. Rüstem çavuş bir kalem ki yüz lira eder daha kutusunun içindedir. Rüstem Çavuş'un yanında büyük bir testi suyu vardı. Kendisine getirilen kalemleri evirir, çevirir, bakar sonra sabunlu suyla kalemi bir iyice yıkardı. Rüstem Çavuş kalemleri de paylaşalım diye çok ısrar etmiş fakat çöpçü arkadaşını kabul ettirememişti. Onun çocukları vardı ve çocuklar okuyorlardı. Bey hanım olacaklardı. Yüzyılda, yüzyılın her günde Buradan yüzlerce, binlerce kalem çıksa da Kalemlerin hepsi Rüstem Çavuş'un çocukların olacaktı Gerçekten çöpçüler kalemleri Rüstem Çavuş'a verdiklerinden dolayı Büyük bir mutluluk, büyük bir sevinç diyorlardı Her kalem bulan ona büyük bir zafer iyi iş yapmışların güveni içine getiriyordu Her biri okuyan, büyük ...iyi, bilgili adam olacak... ...çöpçü olmayacak çocuklara yardımı mutluluğundaydı. Bu onların gözlerini apaçık okunuyordu. Rüstem Çavuş'un onların bu mutluluğunun... ...sevincinin önüne geçmeye hakkı yoktu. Ve çocukların da... ...en büyük oyuncakları kalemde. Her akşam renk renk bir sürü kalemle geliyordu. Kalemleri üstüne... ...bugün ne kadar çıkacak diye... ...ana, oğul ve kız bahse tutuşuyorlardı. Her zaman da kızın dediğine çıkıyor... ...ya da sayıya en çok onunki yaklaşıyordu. Kız bu yıl ilkokulun beşinci sınıfındaydı. Kızın için için övündüğü, arkasında güvendiği, hiç kimseye söylemediği, hiçbir zamanda söyleyemeyeceği bir güvencesi vardı arkasında. Diğer çocukların her bir şeyleri vardı. Cecili elbiseleri, güzel çantaları, her gün gelip onları okul kapısından alan otomobilleri vardı. Vardı ama... Hiç kimsenin babalarının kalem dükkanlarında bile hiç kimsenin bu kadar çok kalemi yoktu. Kalemleriyle için için öylesine övünüyordu ki. Bir gün sabah okula gittiğinde okul çantası cepleri ağzına kadar renk renk kalemlerle doluydu kızım. Önce kalemleri sır arkadaşı Sabahat'ın önüne serdi. Sabahatilerin kapıl çarşıta bir kuyumcu dükkanları vardı ki ağzına kadar altın bilezikle dolu. Ama Sabahat'ın bu kadar çok kalemi yoktu ki. ''Aa bu kadar kalem nereden buldun kız?'' Neriman hiç umursamaz. ''Erol abi getirir bana.'' dedi. Her akşam getirir. Onun Beyazıt'ta kocaman bir mağazası var ki ağzına kadar kalemle dolu. ''Erol abi benim neyim olur biliyor musun? Dayımın oğlu. Daha hiç evlenmedi.'' Sabah öteki çocuklara koştu hemen. ''Neriman'ın birçok kalemi var. Vah nah bu kadar bin tane. Yalansam iki gözüm kar olsun.'' Çocuklar Neriman'ın başına üştüler. Gerçekten amma da çok kalem vardı. Ha. Sabahat onun dayısının oğlu var diyordu. Daha hiç evlenmemiş. Beyazıt'ta bir kocaman dükkanı var ki içi hep kalemle dolu. Biz oraya her gün gideceğiz. Erol abi bize de kalem verecek. Neriman Sabahat'ten çok memnun oldu. Aa dedi. Bilmiyor musun? Kalemlerden beş altı tane seçti. Erol abi bunları sana göndermişti. Sabahat'e ver diye. Ben senden... Ona çok çok konuştum benim en, benim en iyi arkadaşımdır dedim O da sana bunları yolladı Sabat güldü Biliyordum dedi teşekkür ederim Zil çaldı Neriman herkesin hayranlığı üstünde Kalemleri çantaya doldurdu Derse girdiler Artık herkesten üstündü Sevinçten dolup dolup taşıyordu Bundan sonra her gün çantası Dolu dolu kalemlerle geldi Herkese kalem dağıtıyordu O herkesin ablasıydı artık Çocuklar çarşıdan ne diye kalemi alsınlar Erol abi ona bol bol getiriyor O da herkese veriyordu O kadar çuktu ki kalemi Bütün okla dağıtsa bitmezdi ki Neriman'ın mutluluğu Bu pis olay patlayıncaya kadar Böylece sürdü gitti O kısa boylu O bakkalın şaşı oğlu zühtü var ya o O mendebur o sümrüklü burun var ya İşte o bozdu her şeyi Yalancı domuz karn yemez Yüzüne baksan kusacağın gelir de Kırk gün yemek yiyemezsin işte bütün bu işler onun başının altından çıktı Öğretmenin karşısına geçmiş Vallahi billahi öğretmenim diyordu Vallahi billahi Allah canımı alsın ki anam, Anamın ölüsünü öpeyim ki Neriman kalemimi çalmış Kalemlerin arasında gördüm Bel koymuştum kalemi, Yeşil bir kalem Üstünde de iki çantik yapmıştım İşte o kalemi Neriman'da gördüm Öğretmen Neriman'ı çağırdı Çantasını açtırdı bu kadar kalem çokluğu karşısında şaşa kaldı. Zühtü kalemlerin üstüne atlayarak, işte öğretmenim bu dedi ve kalemini aldı. Öğretmen çok sert. Bu kadar kalemi nereden buldun? diye sordu. Neriman günlerdir hazırdı. Dudaklarını bükerek, bu kalemleri bana Erol abi verir dedi. Evde daha o kadar çok ki. Öğretmen kızın yüzüne haince baktı. Git evdeki bütün etek kalemleri de getir. Zühtüye de ver o kalemleri, ver o kalemi Neriman'a dedi. ''Ama öğretmenim, ama öğretmenim, ver o kalemi.'' Elinden aldığı kalemi Neriman'a verdi. Neriman kalemleri çantasına doldurup eve doğru çantası elinde koşmaya başladı. Öğretmen arkasından ''Çanta burada kalsın.'' dedi. Neriman döndü, çantayı masanın üstüne bıraktı, eve koştu. Eve çabuk geldi, büyüyecek bir bez torbaya bütün kalemleri doldurdu, okula koştu. ''İşte öğretmenim, hepsi bu kadar.'' ''Öğretmen, haydi sen şimdi sınıfına git.'' dedi. Okulun baş öğretmenine gitti, işi uzun uzun anlattı. Okulun baş öğretmeninde okulu sınıf dolaşarak kalem kaybedenler, kalem çaldıranlar okul tatilinde benim odanın kapısına gelsinler diye tembihledi. Birkaç saat sonra baş öğretmenin kapısının önü kaynaşıyordu. Hemen hemen okulun çocuklarının yerden çok kalem getirmiş, kalem çaldırmıştı. Söyle bakalım senin çaldırdığın kalemin nasıldı? Çocuk kalemini anlatıyor. Başörtmen kalemin açından kalemi bulup çıkarıyor, çocuğa veriyordu. Böylece bir sürü çocuğa kalemlerini verdi. Çocuklar yalan söylemiyorlardı ve kalemler çocuklarındı. Söyle, nasıl çaldın bu kadar kalemi? Çalmadım. Doğruyu söylersen seni affederim kızım. Çalmadım. Peki oral abi, milyoner de olsa sana bu kadar kalemi niçin versin? Hadi bir iki kere on tane verdi. e yüzlerce kalemi... Erol abi verdi Dükkanı kalem dolu Kızı uzun uzun sıkıştıran baş öğretmen Onun ağzından doğru söz alamayınca Git hemen ananı babanı çağır dedi Neriman eve geldi Kendini yatağın üstüne attı hüngürdemeye demeye başladı Gözleri kan çanağına dönmüştü Anası telaşla soruyor Kızı ağlamaktan konuşamıyordu Birazca açılınca işi olduğu gibi anasını anlattı Akşam babası eve yine elinde bir kucak kalemle geldi Neriman'a verdi Neriman var gücüyle kalemleri sokağa fırlattı. Ana ise ağlayarak işi babaya anlattı. Neriman diyordu ki... Anasına babasına ölücesine yalvarıyordu ki... Kurbanlar olayım size. Çöpten çıktığını söylemeyin kalemlerin. Erol abi verdi deyin. İnanmazlar. İnanmasınlar. Çöpten kalem çıkarma kırsızlıktan daha mı iyi? Daha iyi. Daha iyi. Ana baba kız arasındaki cebelleşme gece yarıya kadar sürdü. Neriman diyordu ki... Eğer kalemlerin çöplerden toplandı söylerseniz ben kendimi öldürürüm. Rüstem Çavuş çocukları iyi bilirdi. Kız kendini öldürürdü. Haklısın kızım dedi. Diyeceğim ki okulda ona bu kalemleri dayısı oğlu Erol verdi. Sabahleyin okula kızıyla birlikte giden Rüstem Çavuş öğretmene başöğretmen Erol'dan söz açtı. Onun ne kadar iyi, cömert bir akraba olduğunu uzun uzun saydı döktü. Baş öğretmen Erol'un Beyazıt'taki dükkanın adresini istedi Baba kız apışıp kaldılar Rüstem Çavuş en sonunda Biraz suydurup baş öğretmene yazdırdı Baba kız okuldan böylece ayrıldılar Araştırma bitmiş Neriman'ın kalem hırsızlığı yüzde yüzleşmiş Neriman okuldan kovulmuştu Ben bu olayı epey geç duydum Rüstem Çavuş'un evine hemen koştum Evde kimse yoktu Bir hafta gittim geldim Ev kapı duvardı. Altı ay ben basın köye götünceye kadar ev hala duvardı. Bomboş, ölü, yaslı bir evde. Güzelim bahçeyi mahalle çocukları çiğnemişler. Pencerelerdeki kırmızı, mavi, pembe sardunyaları yolmuşlardı. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Çok dokunaklı Geçmek. bir öyküydü. Arkadaşlar bir duyurumuz var. Yarın akşam saat sekizde. Edebiyat kulübümüzün ilk toplantısı olacak. O da merkezinin altıncı katında. Bunu duyuru olarak yayınlayacağız ama bizi dinleyen arkadaşların da aklında olsun. Bir program yaparlarsa ona göre yapsınlar. Herkesi bekliyoruz. Evet. Enver Ercan yönetiminde bir toplantı olacak bu. Ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz herkese. İyi çalışmalar. Her zaman olduğu gibi sürçülisan ettiysek affola diyoruz. İyi akşamlar. Yarın akşam bütün edebiyat sever meslektaşlarımız da bekliyoruz, bekliyoruz. Bekliyoruz. İyi akşamlar. Edebiyat Güncesi Yapım ve Yönetim Eczacı Hatice Ilgar Akbaydoğan